اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك وَمَنْ يُسْلِمْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْضُ فَعِبَادُ اللَّهِ إِنَّ أَسْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ başlamadan önce peygamber efendimize salatü selam getirelim. 2 hafta aradan sonra bugüne vardık. Rabbimize hamd olsun. Ehl-i Sünnet'in seçkin özelliklerine devam ediyoruz. Kaçıncı özelliğe geldik? Rahmet ve Yılşaklı Deşir'i de serdiği Evet. Evet. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in özellikleri. Bu özellikler Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e ait bu özellikler sadece akidevi alanı kapsamıyor. Aynı zamanda ahkami alanda da kapsıyor. Yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat deyince aklımıza ne geliyorsa bu özellikler umumen genelde onların neyini mizacını yansıtıyor. Yani her insanın bir mizacı var değil mi? Bir karakteri var. Şahsi özellikleri var. Bu şahsi özellikler genel özelliklerdir. Teferruat değil. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaatinde bir karakteri var. Bir mizacı var. Neyi var? Belli özellikleri var. Bu özellikler Ehl-i Sünnet ve Cemaat'i temsil ediyor. Bu özelliklere sahip olanlar da Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e mensup insanlar olarak ne yapıyorlar? Telakke ediliyorlar. Onun için biz bu özelliklere sahip insanlara genel itibarıyla eğer itizal ve cehmiye zıttıysa ehl-i sünnet ve cemaat diyoruz. Eğer şia zıttıysa sünni diyoruz. Anladık değil mi? Eğer itizal ve cehmiye zıttıysa ne diyoruz? Ehl-i sünnet vel cemaat. Ama eğer şia zıttıysa ne diyoruz? Sünni. sünni diyoruz. Onun için sünni kelimesini hafife almamak lazım. Sünni kelimesi önemli bir kelime. Onun bizim hüviyetlerimiz çok eskilerde ne yazardı? Sünni ya da gayri sünni ibaresi yazardı. Yani Osmanlı döneminde bu kelime çok önemliydi. Peki niye Ehl-i Sünnet yazmazdı? Şundan dolayı. Ehl-i Sünnet ve Cemaat dediğimiz gibi neyin zıttı? Cehmiye ve neyin? İtizal'ın zıttı. Şimdi Osmanlı döneminde de böyle Cehmiye ve İtizal çok da ne değil? Ne değil? Revaçta değil. Çok etkin değil. Daha çok neler var? Ehl-i sünnetin dışı olan özellikle ne İşte Şia var. Özellikle ne Alevi kesim var. Onun için daha çok ne kelimesi kullanılmıştır? Sünni. sünni kelimesi. Yoksa sünni kelimesiyle biz kalkıp da doğrudan bir şeyi kastetmiyoruz. Neyi kastediyoruz sadece? Ehl-i sünnet ve cemaat'i kastediyoruz. Bunu bileceğiz. İşte yani burada ehl-i sünnet ve cemaatin özelliklerini müellif bize ne yapıyor? Teker teker sayıyor. Bugün de başka bir özelliğiniz zikrediyor. Neymiş o? Okuyalım. 17. Rahmet ve yumuşaklık ile şiddet ve sertliği cem etmek bağlı. Evet. Rahmet ve yumuşaklık. O ne? İki kelime değil mi? Rahma <gülüyor> beynehu. Müslümanlar kendi aralarında ne? Merhametli. Eşidda? E Aleb kuffar değil mi? Kafirlere karşı ne? Şiddetli. Yani kendi aralarında ne? Merhametlidir müminler. Zaten Allah Azze ve Celle'nin iki sıfatı he, ki iki ismiyle ne yapmış? Kendini göstermiş. Rahman ve Rahim bizzat ne yapmış? Ümmeti Muhammed'e sirayet etmiş. Nasıl sirayet etmiş? Peygamberi Rahim olmakla Allah Azze ve Celle ne yapmış? Vasfet. Vasfetmiş değil mi? Bu ümmetin de merhametinden pek çok ayette, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da pek çok hadisinde ne yapmış? Bahsetmiş. Onun için bizim için rahmet çok önemli. Yani ne demek o? Yani eğer sen rahmet etmiyorsan sana rahmet edilmez. Eğer sen rahmet etmiyorsan sana rahmet edilmez. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bu rahmet iki şeyi içerir. Bir, maddi rahmet dediğimiz, yani bize karşı olan neyini? Şevkatini. Bize karşı olan neyini? O dünyalık hürmetini. Başka, ikinci manevi rahmet dediğimiz bizim, bizim şu dünyanın dışındaki o asli ebedi dünyada kalacak yerimizi teminde, tespitte bize yol göstermedeki neyini o? sayu gayretini. Eğer o kadar merhametli olmasaydı o kadar gayret etmezdi. Hatta küfürde yarış edenler bile onu üzdü bir dönem. Küfürde yarış edenler bile onu üzdü. Bunun üzerine ayet kerime indi. Üzülme dedi. Küfürde yarış edenler seni ne yapmasınlar? Üzmesin. Üzmesinler. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyada çok merhametli. Yani şimdi bakıyorsunuz Peygamber Efendimiz aleyhissalatü Vesselam Enes bin Malik. Küçükken Peygamber Efendimizin neyine? Hizmetine kendini ha, vakfetmiş ama vakfettiren kim? Annesi. Gelip kendi eliyle teslim etmiş. Ha. Enes bin Malik o yıl. Ya kendi çocuklarımız var. Enes bin Malik Peygamber aleyhissalatü vesselamın öz çocuğu değil sahabeler ümmetten bir nefer on yıl on yıl işinizde bir baba olarak çocuğunun müzikliklerine karşı bir kere üflemeyen var mı on yıl hizmet ettim diyor bir kere üftemeyen bu nasıl bir merhamet bu nasıl bir şey şefkat İşte bu dünye değil mi evet, aynı zamanda yani işte eğer sen rahmet etmiyorsan Allah sana rahmet etmez yani dünyada rahmetin yoksa ahirette ne arama Rahmet arama demektir bu. Her şey elbette Allah'ın meşeytine ait. Ama işin zahiriyle biz ne yapıyoruz? diyoruz? Biz Allah'ın meşeytine müdahale edebilir miyiz? Edemeyiz. Bilebilir miyiz? Evet. Bilemeyiz. Sadece umarız. Sadece ne yaparız? Umar. Umarız. O bakımdan. Yani Peygamber Efendimiz'in dünyevi merhameti bu boyutta. E uhrevi merhameti, işte bak mücadele, gayret. Şu ümmeti Muhammed'i onun genelinde bütün insanlığı ne yapmak? Allah'ın istediği yola çekmek. Ve böylelikle cennete girmelerine vesile olmak. Gayret etmek. kelat la tehdimen ahbept velakinnallahi yehtimen yaşam Şu ayet bile aslında şimdi biz bu ayeti aldığımızda ayetin neticesiyle olaya bakıyoruz. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcasının durumuna çok üzüldü değil mi? Ha, üzülünce Allah'tan merhamet dilet. ama amcası hidayete erdi mi Hı. ermedi bunun üzüntüsüyle ne yaptı peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam yanıp kavruldu amca olduğu için değil ama sadece ona kol kanat geldiği için sahip çıktığı için bakın çok dikkat edin Şimdi biz neticesiyle bakıyoruz olaya diyoruz ki ya hidayet kimin elinde Allah'ın elinde yani sen de olsan ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah istemediyse ne yapamazsın kimseye? Hidayet veremezsiniz. Bakın bir de ne yap? Olaya başınla bakın arkadaşlar. O kadar merhametli ki o kadar merhametli ki insanlara say gayretle ne yapıyor? Bir şeyler anlatıyor ve onları hidayete davet ediyor. Azimkar. Ancak bu azim netice itibarıyla Allah Azze ve Celle'nin Takdirini değiştirir ya da değiştirmez. Neticesi kime ait? Allah'a ait. Ama bakın ne kadar gayret ediyor. Ölene kadar La İlahe İllallah de diyor. Ölene kadar La İlahe de. Çok önemli bu. Yani Peygamber ve Vesselam'ın bu azmi aynı zamandan merhametinden geliyor, şefkatinden geliyor. Çünkü o bütün insanlığa gönderildi. O bir kavmin peygamberi değil de ki insanlar ben hepinize birlikte umumen neyim? Allah'ın peygamberiyim. Bütün insanlığa gönderildi. Onun için bütün alemlere rahmet olma vasfı var. He, bakın bu güzel bir olay. Hal böyle olunca Allah rahman rahim, peygamberi rahim, ümmeti ruhama e güzel. E bu kadar mı? Hayır. Mukabilleri de var. He, şimdi bakın sevgi dini çok güzel sevgi dini olsun elbette sevgi çok güzel bir şey sevgisi hiçbir şey olmaz ama sadece o mu sadece o cenah mı onun neyi var bir de karşılığı var aynı zamanda ne şiddet aynı zamanda ne nefret aynı zamanda ne öfke hep Allah azze ve celle'nin isimlerinden sıfatlarından bahsederken ne diyorduk tekamüliyet var değil mi her biri birbirinden mükemmel. Hepsi birbirini tamamlar. Benim çok merhametli olma iyi de olabilir, kötü de olabilir. Çünkü benim çok merhametimden maraz doğar. Benim çok merhametimden ne doğar? Maraz doğar. İşte mesela bir baba düşünün, bir baba, bir baba düşünün. Evladını o kadar çok seviyor ki, evladını o kadar çok seviyor ki, eksi 30 dereceden sabah namazına kalkmasına gönlü veremeyebiliyor. Diyor ki ne olacak? Daha küçüktür. Kalkınca kılsın. Kılmasın demiyor bakın. Kalkınca kılsın. İşte bu fazla merhamet maraz doğurabiliyor. He. işte fazla merhamet aciz da doğurabilir. Bir komutan düşünün. Merhametli. Komutan kafire karşı merhametli olursa, düşmana karşı merhametli olursa savaşın sonu ne olacak? Var. Hüsran olacak değil mi? He. Bazen aziyet olabilir. İşte aziyet olmaması lazım bakın bu günlük ilişkilerde de böyle yani Allah Azze ve Celle Rahman mı? Rahman Rahim mi? Rahim ama aynı zamanda Aziz mi? Aziz İntikamı şiddetiyle alan mı? Alan öfke duyan mı? Duyan Gazabeden mi? Eden bak bunları bir kenara itemezsin. Aynı şey işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam içinde ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kendisi doğrudan eline kılıç alıp birini öldürmüş mü biliyor muyuz? <gülüyor> biliyor muyuz? Eline kılıç alıp birini öldürmüş mü? Bilen var mı öldürdüğünü bilen var mı? Kılıç almış, birini öldürmüş. Var mı herhangi bir savaşta? Eline kılıç alıp öldürmüş. Hayır. Onun o vazifesi yok. Onun o vazifesi orada ne yapmak? Tevcih etmek, irşad etmek. Çünkü peygamberlik vasfı buna engel. Onun doğrudan orada olması tehlikeli. Neden? Ordu olması demek aynı zamanda tehlikeye ne yapması? Maruz kalması demek. E Allah koruyamaz mı? Korur. Etrafına ne yapar? Bir çember çizer hiçbir kafir yaklaşamaz. Ama Allah Azze ve Celle şu ümmeti Muhammed'de hiçbir şeyi böyle fevkalade dediğimiz birilen anlamıyla kerameti ne yaparak zirveye çıkararak savunmamıştır. Açıkça ne yapmıştır? Sünnetullah'ı kullanmıştır. Yani onu ümmeti vasıtasıyla ne yapmıştır? Korumuştur. Kimi vasıtasıyla? Ümmeti vasıtasıyla. Bakın buna çok dikkat edeceğiz yani. Bu çok önemlidir. Ama bütün sebeplerde alınmıştır. Ha, şimdi neden anlattım? Şundan dolayı anlattım. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam çok merhametli. Ama aynı Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın gurumatının çiğnendiği anda o merhameti tamamen ne yapmıştır? Terk etmiştir. Çünkü orada merhamet göstermek acziyettir, zaafirdir. Yani bir adam hırsızlık yapacak, merhamet göster, kolunu kesme. Bir adam zina yapacak, evliyse şu, bekarsa şu, merhamet et, ne yapma? Haddi icra etme. Böyle bir şey mümkün mü? Değil, asla. Yeri geldiğinde cihat ilan etmiştir. Yeri geldiğinde ahdi bozan Yahudileri karılı erkekli ne yapmıştır? Öldürmüştür. Yeri geldiğinde sürdürmüştür. Yeri geldiğinde vasiyet etmiştir. Ben eğer yetişemez, bitiremezsem o sürdürmeyi bitmezlerse sonradan gelenler ne yapsınlar? Sürsünler. Hazreti Ömer onu yapmıştır. Arap yarımadasından Yemen'deki birkaç tane hariç hepsini ne yapmıştır? Sürme. Çıkarmıştır. O da Yemen'e ulaşamamıştır. Yani Arap yarımadası kolay bir bölge değil. Türkiye'nin 3-4 katı bir bölge. O bakımdan yani şu işte bakın. E Allah Azze ve Celle bir yanda merhametli ama bir yanda aziz intikamı alan, şedid yıkabı güçlü olan vesaire. E peygamber aleyhissalatü keza öyle. İşte müminler de öyle. Kendi aralarında merhametli ama kafire karşı ne? Şiddetli. Yani şiddet zulmü gerektirmez. Her şey şeriat kuralları dairesinde. Burada bakın bir kıvam veriyor size. Diyor ki ey ümmet ey sünnete mensup olduğunuz zaman siz ne bu dini yüzde yüz rahmet ve sevgi dini alacaksınız? Kim gibi aşırılıkçı, mutlu mürciye gibi? Çünkü onlar da biliyorsunuz, yani hangi günah işlersen işle, ebediyen mutlusun zaten. Ne de, ne de zıttı. Kim gibi zıttı? Muhtezile ve kim gibi? cehniye gibi değil mi? Ha. ne de ufacık bir olaydan dolayı ne yap? herkese karşı merhametsiz ol yani ne demek bu? ne gibi tamamen sal, işi Allah'ın merhametine dök ne de mutezile gibi ki usulü kamseleri vardır nedir o usulü kamse? beş tane asıldır onlardan bir tanesi de ne? elmenzile, beynelmenzile teyn dediğimiz ha. büyük günah işleyenlere ne? cehennem Büyük güneşleyenlere ne? Cehennem. Çünkü onlar, onlar, onlar sadece muttaki kula Allah'ın merhametini işletmişlerdir. Bakın, muttaki mümine, mümine demiyorum bakın. Muttaki mümine. Çünkü niye? Günah işlemeyen sadece kimdir büyük günah işlemeyen? Muttaki mümine. Onun dışında güne işlemeyen bir mümin yok. Herkesin kalbinde ama zerre, ama parmak ucu misali ama el ayası ne derseniz deyin belli neler var? Karalar var, karalar. Siyahlar var. Gün gelir çok büyür, gün gelir ufalır. Ama tamamen yok olur mu? Olmaz. Olsa ismet sıfatına sahip olur zaten. Ne sıfatına sahip olur? İsmet. E masum olabilir mi? Olamaz. Hal böyle olunca işte cehmiye gibi de ne böyle yüzde yüz ney? Cehennemci tamamen Allah'ın merhametini bir kenara itmiş. Hayır. Aynı zamanda kulun merhametini. Kabba bülnül Bir sahabi cariyesi hacca gidiyor kervanla. Cahil, okuma yazma bilmeyen hamile, düşünün Cahil, okuma yazma bilmeyen hamile bir kadın. Kanda cenini var. Durduracaksın, onu diyeceksin hüküm kimin? Allah'ın demediği için şimdi Hüküm Ebu Bekir'in diyecek, hüküm Emer'in diyecek, hüküm Ali'nin diyecek. E der normal. Halife kimse hüküm onun. He. Ama hüküm Allah'ın demediği için ne yapmışlardır? Canlı canlı kesmişlerdir. Kadını bir kenara atmışlardır. Karnındaki o yavruyu cenini bir kenara atmışlardır. Ve ondan sonra Allahu Ekber diyerek tekbir getirmişlerdir. Şimdi yani bakın işte Ehl-i Sünnetle merhamet var. Her şeyin kararı var. Her şeyin miktarı var. Ante bildim ne demek istediğimi? ehl Sünnet bunun arasında bir yerde. Şimdi i̇şte müellif burada bunu kastediyor. Yani bizim dinimizde mesele müminler olunca bütün hadleri şüphelerle düşürürsün sen. Hadleri neyle düşürürsün? Şüpheyle ufacık bir şüphe hasıl olsa hat bile uygulayamazsın. Niye? Neden böyle? Çünkü kimden yanadır bu din? Müslümandan yanadır. Müslümanın asli beraatinden yanadır. Asli ismetinden yanadır. Böyle bir din bu din. Hayır böyle olunca yani merhamet. Ama dediğimiz gibi merhametin ölçüsü ne? Şeriat. Kur'an ve sünnetin neleri, nasılları? Evet şimdi oku. Tavsiye. 17. Rahmet ve yumuşaklık ile şiddet ve sertliği cem etmek bağlı. Allah Azze ve Celle sahabileri radiyallahu anh'un vasfında şöyle buyurmuştu: Kafirlere karşı çetin kendi aralarında merhamet edilirler. E tabi sahabeden bahsederken burada sadece sahabe değil Muhammed'in yanındakiler yanında olma vasfıyla cismen yanında olanlar vardı. Bir de neyle yanında olanlar var? Ümmet olma vasfıyla yanında olanlar var değil mi? Yani burada sahabeden bahsedilmesi müminlerden bahsedilmediği anlamına gelmez. Çünkü sahabe müminlerin en muttakisi olduğuna göre herkes onlara ne yapmalıdır? Örnek almalıdır yani. Müminlerin vasıflarıdır bunlar aynı zamanda evet. Allahı seven, Allah'ın da onları sevdiği mümin kulların vasfında ise şöyle buyurmuştu: Müminlere karşı alçakgönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu. Maide Suresi'nde buyuruyor. Sonra muhakkak Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam rahmet Peygamberidir. O aynı zamanda savaş ve cenk Peygamberidir. Ve Aynı şekilde güleç ve şakacıydı. Onun vasfına şöyle denmiştir. Şiir. Hiçbir deve taşımamıştır sırtında ahdine Muhammed'ten daha sadık birisini. Aynı aynı şekilde onun hakkında şöyle de denmiştir. Hiçbir deve taşımamış taşımamıştır sırtında düşmanlarına karşı Muhammed'den daha şiddetli birisini cesurunu evet. Öyleyse ümmetinin hassası olan ehli sünnet vel cemaatinin vasfının bu olmasında şaşılacak bir şey yoktur. O sallallahu aleyhi ve sellem onların önderi ve örneğidir. Ehl-i dışındaki işleri ters çevirenlerde ise durum yukarıda zikredilenin tam tersinedir. Onlar müminlerin yaptıklarını kabul etmeyip inkar ederler. Onlara karşı sert ve kaba ifadeler kullanırlar. Kafirlere, bidakçilere ve münafıklara ise sevgi beslerler. Onlara karşı lütufkar ve yumuşak davranırlar. 18- akıl ile duyguları cem etmek bağlı. Evet, bu da çok önemli. Akıl, duygu. Yani akıl ve kalp. Duygu deyince daha çok devreye girer? Kalp girer. Çünkü insan hissiyatıyla, duygularıyla var olan nedir? Varlıktır. Çoğu zaman aklını bir kenara ne yapar? İter. Özellikle sevdiği neler? Nesneler, unsurlar, varlıklar olunca akıl çok fazla ne yapmaz? İş yapmaz. Daha çok neyle hareket eder? Duyguyla hareket eder. Yani burada bakın, bu da çok önemli bir kaide. Yani ehl-i sünnet vel cemaate mensup insan sofiler gibi sadece duygusuyla mı hareket eder? Ya da mutezile gibi sadece aklıyla mı hareket eder? Hayır. İkisi arasındaki neyi? Yolu bilir. Hep söylüyoruz. Akılla kalp arasında ne vardır? İrtibat vardır. Akılla kalp arasında irtibat vardır. Kalp deyince aklınıza sadece et parçası gelmesin. Aynı zamanda kalp tefakkuh eder. Aynı zamanda kalp duyar. Aynı zamanda kalp görür. Hal böyle olunca kalp deyince bizim anladığımız anlamda kalp değil, içinde akıl barındıran kalp gündeme gelir. Yani bunların ikisi içinde ne vardır ikisi arasında doğrudan irtibat Siz ak akılda kalbi soyutlayamayacağınız gibi kalpten de aklı ne yapamazsınız? Soyutlayamazsınız. Ha, bunun örneklerini pek çok yerde görürüz pek çok yerde görürüz evl-i sünnet ve cemaatin alimlerine bakın bazen akli meseleler gündeme gelmiştir o akli meselelerde bizzat hükümler akıldan yanadır ama onlar ne yapmışlardır biliyor musunuz arkadaşlar bu çok önemli maslahat bütmüşler maslahat yani ne demek maslahat bütmek yani işte Allah sana bir akıl vermiş ne vermiş Akıl vermiş değil mi? Heh. İşte önünde de Kur'an ve sünnetler neler var arkadaşlar? Naslar var. Siz hüküm vereceksiniz. Eğer doğrudan bunlarla hüküm verecekseniz bir problem yok. Ancak bir de önümüzde ne var? Masalih dediğimiz, mürsale dediğimiz umumi maslahatlar var. Bu maslahatlar da nedir? Bu hükümlerin kendi içinde anlaşılmasına yardımcı neler? Unsurlar. İşte burada bu maslahatlar genel itibariyle... Ümmetin genel duygularıyla yola çıkılarak Ne yapılmıştır? Prensip meydana getirmiştir. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Bu şu demek. Hep örnek veriyoruz. Hep örnek veriyoruz. Şeyh Said bir gün İbnül Kayim'la birlikte ne yapıyor? Tecevül ediyor. Yürüyor. Bu rivayetler var. Bir rivayette Şam sokakları. Bakıyor. Patarlar bir yanda bir evin avlusunda, bahçesinde ne yapıyorlar? Çengi oynatıp dansöz oynatıp şarkı söylüyorlar. Aynı zamanda da ne yapıyorlar? İçiyorlar. Aynı zamanda da ne yapıyorlar? İçiyorlar. Şevliysen oradan geçiyor. İbn-i, İbni, İbni garibine gidiyor. Yani Emri bin Maruf Öneyyanül Münker dediğimiz bir ne var? Mekanizma var değil mi İslam'da? Yani tamam belki bunlara Emri bin Maruf yapamayız o anda. Ama Nehyanül Münker yapabiliriz. Şeyhine dönüyor diyor ki hocam diyor geçtik gittik hiçbir şey yapmadık deyince diyor ki ey diyor talebe. Çok enteresandır bakın işte maslah dediğimiz olan. Şurada şu adamların işki içip çengi oynatıp aval aval dolaşmaları uyanık olup Müslümanları kesmelerinden daha hayırlıdır. Bırak onlar lehverine devam etsin. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi İbn-i onlara sataştığını düşünün. onları hep i̇bn saldıracaklar. İbn-i hem de o mahalle sakinlerinin olduğu gibi. Çünkü adam bela. Bir de kafayı yemiş zaten cinnet geçirmiş. Bütün pisliklerin anası hal böyle olunca bakın işte. Yani bu alimin neyi? Aynı zamanda feraseti. Yani i̇şte burada ne var? Burada İbn-i sadece neyle hareket etmiyor? Aklın verdiği verilerle hareket etmiyor. Müslüman'ın sahip olduğu hamasetle hareket ediyor. İşte bir duygu bu. Müslüman'ın neyle? Sahip olduğu hamasetle. Ama işte o hamasetin önünde başka bir engel var. O da ney? Ümmeti Muhammed'in neyini? Canını, namusunu, malını, ırzını ne derseniz deyiz. Koruma ha neyi? Hamaseti. Ona da kim hareket ediyor? Şerise mümteymi. Bunun örnekleri çok. Onlarca yüzlerce örnek var bunun. O bakımdan. Yani duygular her zaman insanı doğruya götürmez. Akıl da her zaman insanı doğruya getirmez. Önemli olan ikisi arasında ne yapmak? Bağ kurabilmek. E bunu da kim yapar? E cahil yapmaz işte. Cahil yapmaz. Bunu kim yapar? İlim ehli yapar. Bunu kim yapar? İlim ehli yapar. Şöyle bir bakın ilim ehline. Şöyle bir bakın. Sap duygularıyla hareket edip de Aklı tamamen muhalif olmuşlar. Bir tane örnek bulamazsınız. Ha, sofileri kastetmiyorum. İlmeydiğini kastetmiyorum. Dikkat edin. Tersini de bulamazsınız. Hele ehl-i hiç bulamazsınız. Mümkün değil. Zaten ehl-i sünnet olma vasfına sahip olamazsın. O bakımda, ha, o bakımda duygular ve akıl arasında ortak bir yol vardır. Bunu kurabilmek çok önemlidir. Yeri geldiğinde kalp akıl olur. Yeri geldiğinde akıl kalp olur. İkisi arasında tezat yoktur. İkisi birbirine nedir? Bağlıdır. Aynen, aynen kalp olmadan cesedin yaşayamadığı gibi ceset olmadan da kalbin yaşayamadığı gibi. E kalp olsa akıl ölse ne olur? Şimdi kalp var, kan pompalıyor. Adamın akıl ölümü gerçekleşti. Bağladığın makine işte yatakta yatıyor. E kalp ölse zaten baklatan gitmeyecek onu ölecek yani bunları böyle siz fizyolojik olarak ayırt ayıredemediğiniz gibi he, manevi anlamda da ne yapamazsınız ayıredemezsiniz. Ya İmam Gazan İhya'daki sözlerine bakarsanız o bazen isabet etmiş bazen hataya düşmüştür. Ama genel itibarıyla genel itibarıyla e, salt bir zahiri anlayışla meseleye bakmayacağız. Salt bir zahiri anlayışla ne yapmayacağız? Meseleye bakmayacağız. Biz Ahkamın, zevahirin ümmeti olduğumuz gibi lataifin de ümmetiyiz arkadaşlar. Rekaikin de ümmetiyiz. Zühdün de ümmetiyiz. Bunları bir kenara atmayın. Bak, bu cümle çok önemli. Biz ahkamın, zevahirin ümmeti olduğumuz kadar lataifin de ümmetiyiz. Rekaikin de ümmetiyiz, zühdün de ümmetiyiz. Ama birileri gibi sadece zühdün, rekaikin, lataifin ümmeti değiliz. Ya da birileri gibi sadece Zavahirin ahkamı ney değiliz? Ümmeti değiliz. Hepsini cem etmemiz lazım. Bu çok önemli. en sünnet de var. İşte İmam Ahmet örneğine bakın. Gezen bir ne? Örnek. Evet oku. 18. Akıl ile duyguları cem etmek bağlı. Duralım. Adam olduğunda derslere deniyor ya. Daha neler göreceksin, yaşarsın. İlk gelmeye başladığınızda o isimsi babayla ders yapmışlar ama elin meselesi varmış ama yani. Allah'ın Allah hediye var ama bizim elimiz gibi değil. Ya bu bana <gülüyor> bakmamak için koymuş elini. <gülüyor> <gülüyor> Bak Mecmur Hocam. Evet. Çok, utansın, eline. Ya. Ya. Hadi, oku. 18. Akıl ile duyguları cem etmek bağlı. Onların akılları üstün, hisleri doğru ve ölçüleri belirledir. Ne hislerini akla, ne de akıllarını hislere üstün tutmazlar, ezdirmezler. Vasatiyet, evet. Yani işte her yolda, her meselede, her durumda orta yolda olmak. İşte Ehl-i sünnetin en büyük özelliği çünkü ümmeti Muhammed'in özelliği vasat. Orta olmak. Evet. Akıl ile duyguyu en mükemmel ve eksiksiz bir şekilde cem ederler. Onlar ne dinin nasarı karşısında kaskatı kesilen, nasarı tam bir soğuklukla kabul eden Mutezili ile ne fena Dipnot... Fena yok olmak... Sofilerin ıslahını şu anlama gelir... Varlık aleminde Allah'tan başka müşahede edilen hiçbir şeyin olmaması... Mabudu sebebiyle ona ibadetten... Meskuru sebebiyle onu zikirden... Mabudu sebebiyle onun marifetinden fena olması... Öyle ki... Şuurundan kendi benliği... Ve Allah dışındaki her şey kaybolur... Onların indinde başka bir fena daha vardır... Anlamı şudur... Allah'tan başka her şeyin yok olması öyle ki mahlukun vücudunun halıkın vücudunun ta kendisi olduğunu görür. Varlık aynen birdir. Yani Allah'tan başka hiçbir şey görmez. Bu kulların en sapıklarından olan ilhat ve ittihat eğlenin görüşüdür. oraya bir şey Ne fena okuduğumuz gibi ve imbisat. İmbisat'ı da kısaca e, açıklıyoruz. Aynı şekilde sofilerin kullandığı bir ıstılahdır. Şu anlama gelir. Allah-u Teala'ya karşı takınılması gereken edebin terk edilmesi. Öyle ki kulun belirli bir mertebeye ulaştığında Allah'a karşı takılması gerektiği edebi terk edebileceği, onunla Allah arasındaki sorumluluğun kaldırılacağını söylerler. Çünkü evet. o mertebeye gelen olan zaten Allah olduğu için. Allah'la Allah arasında bir hukuk olmaz. Allah'la Allah arasında ne olmaz? Bir edeb <gülüyor> ilişkisi olmaz. Evet. Ne fena? ve imbisat inancına sahip sofiler ne ehli beyte karşı duydukları sevgi hissinin kendilerine aşırılığa ve bunun neticesinde de onlara ibadet etmeye götürdüğü rafiziler ne de Ali, Muaviye ve ikisiyle beraber olan sahabileri tekfir edip kanlarını dökmeyi helal kılacak kadar kerahat hissinin yönettiği hariciler gibi değiller. Yani hepsi çünkü onlarda Şiada ne vardır? Ehli beyte karşı aşırı sevgi, ehli beytin dışındakilere karşı kin nefret, değil mi? Yok. Evet. ne vardır? Onlarda da ne ehli beyt ne de ehli beytin gayri fark etmiyor. Onlara karşı tamamen ney? İni luhmü demeyen herkes için ney? Nefret. deminde de söyledik ya. Yani o bakımdan hal böyle olunca nefret demek ki nereden geliyor biraz da insanın neyinden duygularından geliyor. Dikkat edin. Çok fazla sevgi ve çok fazla nefret ya da aşırı sevgi, aşırı nefret doğrudan aklın öngördüğü bir şey değildir. Çünkü akıl daha realistir. Yani ne demek daha realist? Daha gerçekçidir. O halde insanı nefrete ya da aşırı sevgiye daha çok neleri yöneltir? Duyguları yöneltir. Onun o duyguların dizginlenmesi lazımdır. Değil mi? Cefaf ise, cefaf ne demek cefaf? Dinde kuru anlayış. Duygudan gelmez. Çünkü Duygularıyla hareket eden insanlar romantik insanlardır. Romantik insanlar cahkuru insanlar olamazlar. Onun için o kuru insanlar yani nasları kaba anlayışla tasvir edenler anlayanlar, tefsir edenler de tamamen kimlerdir? Akılcılar. Yani aklın ispat ettiğini maddi neydi? anlamda ya da maddi alemde kabul eder. Aklın ispat etmediğinde ne yaparlar? Reddederler. O dikkat edin mesela, ateistler hep kimlerden çıkmıştır? Maddiyün dediğimiz maddecilerden çıkmıştır. Ha, empiralist dediğimiz ya da duygularıyla hareket eden hiçbir insan ne değildir? Ateistiydi. Ateist değildir. Şu duygu insan ateist olmaya asla ne yapmaz? Serketmez. Çünkü duygu da asıl olan desteğe ihtiyaçtır. Asıl olan zafiyettir. Yani her birinin müspet anlamda faydaları olduğu gibi menfi anlamda da neleri var? Zararları var. İşte Ehl-i sünnet bunları bertaraf etmiş. İkisini ne yapmış aynı anda? Cem etmiş. Çok önemli. Evet. Sonra ehl-i sünnet kendine en sahip olan insanlardırlar. Onlar herkesin tahrik ettiği, her çemisi düşük yalancını kışkırttığı, böylelikle ölçüsüz bir şekilde reaksiyon gösterenlerle de değildirler. Tıpkı kaderiye karşı bir tepki olarak ortaya çıkan cebriye, haricilere karşı bir tepki olarak çıkan mürciye gibi. Yani reddifi il yok. Yani bir şeyin akabinde etki tepkiyi doğurur. O halde ne yapalım? Bu onu söylediyse biz ona tepki olarak onun zıttını söyleyelim. Hayır. Hak neyse onu söyleyeceksin. Hak neyse ne yapacaksın? Onu söyleyeceksin. Hak neyi gerektiriyorsa. sıf onun zıttını olmak için, sıf onun muhalifi olmak için bir şeyler ne yapmayacaksın? Söylemeyeceksin. Demek denge unsuru işte. Eylüsünün er denge unsurunu içinde barındırır. Evet. Eylüsününün ben cemaatin hissiyatı ve duyguları kuvvetli ve ateşli olmakla birlikte bu duygular ve hissiyat akılla, akıl ise din ile kontrol abi. edilir. Ayette şöyle geçiyor. Bu nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Nur suresi 35. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgileri onları onu Allah'ın Resulü için belirlemiş olduğu menzileden daha yukarı yükseltmeye sevk etmez. Kafirlere ve bidatçiler olan kerahitleri de onlara zulmetmeye ve onlar hakkında yalanlar uydurmaya sevk etmez. 19 adalet bağlı. Evet adalet hep söylüyoruz. İslam diyeyim temel vasfı kapatacağız. İslam dinin temel vasfı adalet. Adalet eşittir eşitlik değil. Adalet eşittir eşitlik değil. Adalet Allah'ın Kur'an'da emrettiği Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sünnette emrettiği selefin, müştehit imanların, alimlerin de o iki neden ruhtan, kaynaktan kural olarak, kaydı olarak çıkardıkları bütün unsurlardır. Yani ne demek? Allah iman adalettir. Allah için adaletsizliktir. <gülüyor> Namaz kılman adalettir. Namaz kılmamak adaletsizliktir. Zekat vermek adalettir. Zekat vermemek adaletsizliktir. Doğru konuşmak adalettir. Yalan konuşmak adaletsizliktir. Zengin olmak adalettir. Zengin olmamak adaletsiz değildir. Ya yani ne? Zekatını vermezsen adaletsizliktir. Dikkat edin. Yani her vasıf kendi içinde kurallarıyla ne tabi Ya işte zenginlik, ben zengin düşmanıyım. Sen zengin düşman ne oluyorsun arkadaşım? Kur'an zengin düşmanı mı? Sünnet zengin düşmanı mı? E işte hocam ya işte Karun e Karun kafirdi. E Firavun E Firavun kafirdi. E Nemrut E Nemrut kafirdi. E Haman E Haman da kafirdi. Demek ki ölçü belli. Ölçü belli. Şimdi benim Karadenizli olmam hasebiyle genelde etrafımdaki Müslümanlar solculuktan Karadeniz'de solculuk yaygındı bir dönem. Şimdi değil, eskiden. Kara olan hikayesi vardı ya ha, o dönemde. Genelde solculuktan ne yapmışlar? Gerçek dine dönmüşler. İslam'a dönmüşler. Ama bakaya kalmış arkadaşlar. Bakaya. Zengin düşmanı adam. Müslüman, şeriatçı ama zengin düşmanı. Ya sen bu vasfı nereden aldın? Bu özelliği nereden aldın? Ya hocam bu zenginler yok mu? Bunlar şöyle ifrit, böyle ifrit. Hangi zenginden bahsediyorsun sen? Hangi zenginden? Müslüman zenginden mi bahsediyorsun? Müslüman zenginin kaydı var, kuydu var arkadaşım. Bu adam zekatını verecek, sadakasını verecek, elini fakirlerin üzerinden çekmeyecek, ilmi ehlinin üzerinden çekmeyecek, ilmi hayırlarda yarışacak. Hepsinde var. Ya hocam ya, ya ben belediye otobüsüne binerken o adamın, ya bilmiyorum ama Mercedes'e binmesine tahammül edemiyorum. Niye tahammül edemiyorsun? Neden? E sahabe döneminde merkebe de vardı. Eşeğe binen de vardı, deveye binen de vardı, kırmızı deveye de binen vardı. Uçak olsa uçağında binerler. Anlatabiliyor muyum? Her şeyin zaptı var. Her şeyin zaptı var. Sen o zaptın dışına çıkmayacaksın. Eski bakayayı bırak. Onlar o dönemden kaldı. Onlar eskide kaldı. İçinizde Arnavut olan var mı? Şimdi Arnavutlarda akraba evliliği aynı haramdır arkadaşlar. Doğru. dini anlamda aynı haram değil yani İslam dini buna müsaade etmiştir ama sen öyle bir şey yaparsan önce senin sonra da o kızın kafasına sıkarlar o da görüşmezler yani. <gülüyor> yani yok yani şu anda Türkiye'de belki sıkmazlar ama kendi ülkelerinde <gülüyor> sıkıyorlar ben bunu duyuyorum yani Tabii. Ha. E şimdi bakın görüyor musunuz bakaya bu önceden kalma şaman adetleri bunlar atamamış Atamamış yani. Bundan kendini ne yapamamış? Kurtaramamış. Zor iş. O bakımdan. Yani adalet dediğimiz mekanizma nedir biliyor musun İslam'da? Tek bir tanımı vardır. Heh. Bir şeyi mekanına koymak. Bir şeyi mekanına koymak demek Kur'an ve sünnetin emrettiği yere koymak demek. Sen Kur'an ve sünnetin emrettiği yere koyuyorsan sana istediği kadar birileri zalim desin. Hiç önemli değil. Sen adilsin. Ha, eşit olmayabilirsin. Eşitlikten yana olmayabilirsin. Öyle bir kural yok. Peygamberlerin bile bir kısmı bir kısmında üstün. Kur'an surelerinin bile bir kısmı bir kısmında üstün. E böyle. O bakımdan he, ne yapamıyoruz biz? Adaleti eşitlikle asla ne yapamıyoruz? Tanımlayamıyoruz. Bu en büyük hatalardan bir tanesidir. Elhamdülillah son özellikle bu komünizmin çıkmasından sonra belki bir 300-400-500 yıl önce Müslümanlardan böyle inananlar yaygındı ama komünizmle birlikte bu eşitlik falan filanın hikaye olduğunda zaten herkes ne yaptı anladı. Onun için yani Müslüman adam akıllı adamdır Adalet adalet. Adalet mülkün temeli. Eşitlik değil adalet. O bakımdan adaletin üstünde durmak lazım. <gülüyor> evet. Adalet babı. Adalet, en i sünnet ve cemaatin... ...en ayırt edici <gülüyor> özelliklerindendir. Onlar... ...insanların en adili... ...ve Allah Azze ve Celle'nin... ...şu ayetlerine sarılma hususunda... ...en evla olanlarıdır. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutun, tutan... ...Allah için şahitlik eden kimseler olun. Nisa 135. Başka bir ayette... ...söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Enam suresi 152. Hatta diğer tarifeler aralarında anlaşmazlığa düştüklerinde ehl sünnetin hakemliğine başvururlar. Ehli sünnet adaletli değil ise peki o zaman kim adaletli olabilir? Onlar hiç kimseye zulmetmezler. Kim olursa olsun hiç kimsenin hakkını yemezler. Şayet bütün bunlara delil istersen recal Ceh ve Tadil kitaplarına şöyle bir bak. O kitaplarda bütün bunları pekiştiren ve ispat eden şeyler göreceksin. Onların adaletli oluş oluşlarının bir göstergesi de onlar kendilerini her tekfir edeni tekfir etmezler. Şimdi bakın bu Rijcel kitaplarından örnek veriyor ya tabi burada aslında bir nükte var. Kitap muhtasar olunca haliyle çok fazla bir şey söyleyemiyorum herhalde. <gülüyor> Şimdi biliyorsunuz bir ravi de İki özellik var değil mi? Bu iki özellik olmazsa olmaz. O Rab'in rivayetinin ne olabilmesi için? Mahkul olabilmesi Bir tanesi ne? Adalet. Aa. E burada adaletten maksat ne? Dindarlık. Adaletten maksat ne? Dindarlık. Namazını kılmak, orucunu tutmak, zekatını vermek, gerekirse haccına gitmek, yalan, konuşmamak, insanlara zulmetmemek. Bunlar hep ne? Adalet vasfının içine giriyor. Ama bu vasfın içinde hiç ne yok? Eşitlik dediğimiz mekanizma yok. Böyle bir şey yok yani. Bir de ne var? Zat var. O da ne? Hıfsının, belleğinin, hafızasının, ezberinin olması? Kuvvetli, Kuvvetli olması. Kuvvetli olması, iyi olması. Derece derece. Heh. Adalet deyince dindarlık anlıyoruz biz. Dindar adam adaletli adamdır. Ya ama ya bu dindarlar yok mu işte bunlar adaletsiz. Niye adaletsiz? Ya işte şu kadar malı mülkü var. E zaten zenginin malı çürdü, zürdü, çelesini yorarmış. ha. E adam o her sene hacca gidiyor. Ya hacca gitmesin işte bu parayı bana versin. Niye vereceksin arkadaşı? <gülüyor> Niye verecek? Vermek zorunda mı? Böyle bir zorunluluk mu var? Zekatını veriyor mu? Veriyor. Zekatını verdikten sonra sadakasını e, veriyordur bilmiyoruz. E veriyor. E sana ne? Ne yapacak? Malını mı sana verecek? Anlatabiliyor muyum? Bakın yani bu duygu emin olun bu duygu yaygın maalesef. Fakir ümmette yaygın. Bu duygunun ümmetten atılması lazım. Böyle bir şey yok. Adaleti parayla endekslemişiz biz. Mahmur ile endekslemişiz. Böyle bir şey yok. Adalet dindarlıktır. Kim dindarsa gerçek anlamda o nedir? Adildir. Ama adam sahtekar. O ayrı bir olay. O dindar değil ki zaten. Dindar değil. Evet. Kısaca bugün söyleyeceklerimiz bundan ibaret bitti. Değil mi adalet vasfı? Evet. Heh. Subhaneke Allah ve bihamdike eşeleyen lalente estağfurullah ve evet. etubilik.